Muhterem efendim, İslam'ın canlı ve dinamik bir sistem olduğu ifade ediliyor. Bu konuyu izah eder misiniz? Evet, canlı dinamik sistem böyle bir kısım felsefi nazariyeler gibi, işte epistemolojik münazalar gibi merak giderici mahiyette üzerinde durulan, konuşulan, anlatılan şeyler değildir. Yaşanan şeylerdir, hayattır o yani. İslam'ın hayat adına içine girmediği hiçbir birim yoktur. Ferdi ele alır, yoğurur onu. Ferdi yoğururken hedeflediği şey onu bir ailenin önemli bir rüknü haline getirmektir. Aileyi alır, yoğurur yani kendi kurallarına göre yoğurur. Kendi kurallarını yuva içinde hakim kılar. Onu şekillendirirken fakat hedefinde şu vardır. Yani gayesiz değildir. Ben hele şöyle bir fert yapayım. Bir fert yontayım, şekillendireyim. Bir fert heykeli çıkarayım burada. Sonra ne olursa olsun değil. Hayır. Ona indirdiği her çekiçle aynı zamanda o aile yapısının nazar itibarı alır. Onda ilk ille gaye ailedir yani. Aileyi yontarken, şekillendirirken, onu biçimine korken, toplumun iyi bir molekülü olma mülazası yapar. Sonra onu toplumun rüklü haline getirir. Bu mükemmel fertlerden, cüzi fertlerden, moleküllerden meydana gelen toplum, fertteki mükemmelliyete aksettirir. Yani hangi birime girerse böyle, ilme bakışı İslam ayrı bir yani. Eleni medresiye sokar, eleni mektebe sokar, elini tekiye sokar, zaviyeye sokar. Orada onun o mevzuda söyleyeceği Kur'an'dan bir sürü sözü vardır aileden alın da işte sizin ilim yuvalarınızda, sokağınızda, caminizde bu sahibi şeriatın, dinin mübelliğinin söyleyeceği bir sürü sözü vardır. Bunların sayı olması, hasen olmaz, zayıf olması hadisler açısından bir şeydir ve bir de o meselenin esas, o kaynağın nakledilmesiyle meydana çıkan hususlardır yani ona bakmayacaksın. Ama o mevzuda Efendimiz'in o mevzuda söylediği bir sözü, söyleyeceği bir sürü sözü bulunduğu muhakkak bir gerçektir Kışlaya gider, orada söyleyeceği sözler vardır. Harp ve suhla alakalı vazetli kurallar vardır, kanunlar vardır. Ne eski ahidin o şiddetli, o müsamahasız bugün Şaron'un bütün samimiyetiyle temsil ettiği o müthiş harf-suh kuralları, kanunları, ne o ne de Hristiyanlığın o mevzuda ağzını sımsıkı yumup hiçbir şey söylememesine karşılık bu bir beşeri realite. Siz yerinde vuruşacaksınız da yani. Ellerinize sopaları alıp birbirinizin kafasını kalacaksınız. Ben elimden geldiğince bunu önleyeceğim ama fakat sizin içinizde bir kısım mızıkçılar, hüzursuzluk çıkaranlar bunu hep çıkaracaklar. Ben bunu bir kurala bağlıyorum diyor. İşte muharip muharebe muharipler arasında olur diyor. Yani bu vazettiği bu kuralla bir kere evlerde, barklarda, yurdunda, yuvasında tahassül eden, bu işe karışmayan Yaşlı insanlar, alil insanlar, çoluk çocuk, kadınlar, manastırlara sığınmış insanlar, sinagoglara sığınmış insanlar, camilere girmiş insanlar, af insanlar, ben anlaşmak istiyorum diyen insanlar, bunlar hakkında özel kanunlar vaz etmiş ve bunlara ilişilmeme esasını getirmiş. Girmiş yani buraya. Kavga ettiğiniz yerde bile, mesela öyle bir yerde ki, meselenin bir de o psikolojik yönüne de bakmak lazım. Mesela diyor, savaşıyorsunuz. Reince nahul mi feci diyor. Savaşırken birden birde canlılarına tak dedi de biz anlaşmaya gidiyoruz. Ulan dün'e kadar niye anlaşmadınız? Namert insanlar. Sizin hakkını kılıçtır öyle demiyor yani? Feci diyor. Hemen diyor onlar sula, Sükuna yanaşınca sen de hemen o tarafa temayül et diyor. Yani kılıçların oynadığı yerde, topların güm güm atıldığı yerde bile. Bu harbin psikolojisine rağmen hemen sesini yükseltiyor. Ben burada varım diyor. Görüyorsunuz yani en kritik yerlerde söz söylüyor. Yani orada mağdurun mağduriyetinde kadarı da kendi kadarlı içinde bırakmıyor. Birine dur diyor, öbürünü de tutup elinden kaldırıyor. Şimdi bu bir dinamik sistem. Görüyorsunuz yani hayatın her yanına karışıyor. Bir öyle anlamak lazım onu yani. Hayatın hemen her birimini hısta işte hayat derken de onu diyoruz. Hayatın her birimini kendi yapısı adına feth ediyor, kendi yapısı adını ele alıyor ve kendine göre şekillendiriyor. Bu şekillendirme de bazen zaman hükmünü icra ediyor, şartlar hükmünü icra ediyor. Bazı konseptler orada hükümlerini icra ediyorlar. Farklılıklar oluyor burada. Bu da onun o yorumu açık yanlarından çıkıyor. İçtihat alanı diyebiliriz yani. Tam bu tabirle kullanmamış fukaha ikram müştehidi Nizam Efendimiz ama fakat iştihat alanı, istimbat alanı diyebilirsiniz. O alanla dolayısıyla aslına muhalif gibi, fakat aslına muhalif değil. Aslına müşabih oluyor. Evet. Bu tabiri de kullanmamışlar ama fakat işte benzeyen, müşebbih, müşebbembih gibi şeyler usulü fıkıhta da söz konusudur. Aslına müşabih demek lazım. Yani mesela diyelim ki, küllü muhterin haramın, küllü müskirin haramın demiş. O gün neden yapılıyordu bunlar, sekir veren şeyler? Üzümden yapılıyordu, hurmadan yapılıyordu, darıdan yapılıyordu. E zaman gelmiş, çok farklı kimyevi maddelerden de yapmışlar bunu. Ve günümüzde başka uyuşturucu şeyler var, işte afyonlar var bildiğiniz gibi. Eroinler var, morfinler var, bir sürü. Tabi bilemediğimiz, değişik bilmem ne, i̇şte baz morfin falan diyorlar. Ben de adlarını biliyorum, Bana hepsini önüme dökseniz hiç anlamam. İyi ki anlamıyorum yani bunların. Anlarsan hele bir bakayım falan diyorum bunlara. İyi ki anlamıyorum. Bazı şeyleri anlamamak yerinde durmak için şarttır. Evet bir sürü şey var. Şimdi acaba biz morfin için ne düşünelim? Ne düşünmeyen lüzum var. Şerat buyuruyor ki muhtir haramdır. Yani sen de uyuşukluk hasil eden, uyuşturuculuk hasil eden şey haramdır diyor. Sekir veren şey haramdır. E, seni mahmurlaştıran şey haramdır diyor açıkten Öyleyse demek ki o müşebbembi oyudu. Bunun, bunun şabini alacağım ben orada. Hükmün menatı şudur, doktor Bunda da uyuşturucu vardır. Kafayı karıştırma vardır. İslam'ın beş tane temel prensiplerinde buradan nereden yaklaşabiliriz? Aklın korunması meselesine yaklaşabiliriz. Akıl daima aktif kainatı okuyan olmalı. Allah'ın kitabını okuyan olmalı. Her şeyi de Allah'ı arayan olmalı. Muhakemen bir dakikalığına bile onun aktivitesini se çekemeyiz. Şimdi bu temel disiplinlere bağlı bir hüküm çıkarsın yani müşavili olur bu. Bu açıdan bunlara istihza dallarını, istinbat dallarını diyebilirsiniz ve bunlar işte görüşleri reylere bırakılmıştır. Biraz evvel aşağıda da bahsettim. Yani Türk Müslümanlığı esprisi de biraz ondan kaynaklanıyor. Neden? E, Türklerin yaşadıkları yerler, şartlar, konjöktür çok farklı olmuştur yani bunlar. Adamlar devlet kurmuşlar, can devletleri kurmuşlar, deniz ticaretlerine açılmışlar, uluslararası ticaretlere açılmışlar. Dünyanın değişik yerlerine ham maddeler getirmişler, İpek yoluyla ta Çin işlerine kadar mal ihraç etmişler. Ticari münasebetlere alakaları olmuş. O zaman asli saadetli olmayan bu yerler hep icmal edilmiş, müpem bırakılmış, mutlak ifade edilmiştir. Dolayısıyla aslına bakmışlar onları, kıyas edebilecekleri makisun aleyhlere bakmışlar dünya kadar. Şeriatın aslı kitap ve sünnetten gelen yüzde yirmi ise yüzde seksen ait mesele böyle olmuş. E şimdi bunları görmezlikten gelemezsiniz ki yani size ait bir şey. Behabilerin bir şeriat telakkisi vardır. Dini Kur'an'ı ve kitabı anlama meselesini kitap ve sünneti yorumlarken develerin ağullarında, çitlerinde yorumlamışlar. Develin hareket alanıyla alakalı olmuş bu. Hayatın ticaret alanı, sınayi alanı, iktisada alanı, kültürel alanı filan. Müthiş fikir cereyanları bu alanların hepsinin söz konusu olduğu bir yerde bu meseleyi yorumlamaya yaklaştığınız zaman da böyle aslında net görseniz bile o meseleyi ifade ederken siz biraz neşet ettiğiniz kültür ortamına göre onu seslendirirsiniz. Hazır bildin mi yani bu meseleyi? Şimdi din yani bir dinin aktif bir sistem olmasının esas bütünüyle din hayata taliptir. Her yerde söyleyeceği sözü vardır. Katiyen onu kamu alanıdır, kamusal alandır, böyle bireysel alandır, ailesel alandır, camisel alandır filan. Kur'an tanımıyor onu. Sünnet tanımıyor. Arkadaş diyor sen böyle yapmakla esas alan ihlali yapıyor, benim alanıma giriyorsun diyor. Benim önümü alamazsın. Hayatı var eden esas, bu kainatı var eden, beni yaratan Hayatın her alanına müdahale etme imkanıyla beni imkandar kılmıştır. Beni serfraz kılmıştır. Ben her şeye karışırım diyor. Yani bir kere onu böyle anlamak lazım. Ama bu karışma kötü müdür? İnsanın hürriyetine, fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine, düşünme hürriyetine, çalışma hürriyetine, kazanma hürriyetine. Hayır. Başkalarının koyduğu tahditleri tahdit zincirlerini kıran bir müdahaledir bir koruma müdahalesidir. Yine o beş disiplin açısından bakacak olursanız senin aklını koruyan seni koruyor bir şeyden yani. Senin zincir içine düşmene mani oluyor. Ne diye diyor kabiliyetlerini felci ediyorsun. Senin neslini koruyor. İşte zina neslin rahmine işleyen bir sistem neslini koruyor seni. Zinaya karşı bir toplumu koruma toplumun haysiyetinin namusunu koruma demek. Öyleyse bu mevzuda hayatı onun müdahalesi, dinin hayata müdahalesi, bağlayıcı bir müdahale, hayatı daraltıcı bir müdahale değil. Hayatın haysiyetini, hayatın onurunu korumaya matuf, belki açıcı, genişletici, meşru dairedeki zevkler, lezzetler, keyfi kafidir, harama girmeye ihtiyaç yoktur. Sesiyle, soluğuyla bir şey ifade etme müdahalesidir. Hepsini de böyle düşünebilirsiniz onun. Böyle bir müdahalesi vardır hayata. Dolayısıyla sistem dinamik sistemdir. Ama siz bunu bu müdahale alanlarından elini ayağını keserseniz şayet o alanlara ait o alanın içinde aktif olduğu zaman söylediği sözler olsa bile fakat bir yerde onu durgunlaşmaya mahkum ettiğiniz zaman pervanelerini durdurduğunuz zaman yer çekimine kapılıp düşen uşak gibi düşer o. Ve olduğu yerde kalır. Çünkü siz ona kendini ifade etme imkanı vermiyorsunuz. E, dün vermiştik biz ona, dünkü ifadeleri getirelim bakalım ne ifade ediyor. Dünkü ifade başkaydı. Onun bugün de söyleyeceği sözler vardır. Dolayısıyla bugün onu konuşturmamışsanız şayet, bugün bir kısım eksiklikler, kusurlar varsa konuşturmadığınızdan dolayıdır onlar. Konuştursanız o hayata aktif olarak müdahil olduğu sürece sözlerini çok isabetli yerli yerine oturtur. Fakat elini ayağını çekerseniz onun, çalıştırılmamış bir uzvun kireçlenmesi gibi. Sonra çok ciddi yani. Bir ay çalıştırmamış isteniz, doktorlar müdahale etsinler. Bir ay çalıştırmamış iseniz şayet. Bir ay sırt üstü iseniz ona 3 ay siz orada rehabilitasyon yaptırtırsınız. Kireçler çözülsün diye. Adeller yeniden güçlensin diye. Şimdi siz bir yerde hayatını tecrit etmiş bir yere koymuşsunuz. Sonra bilmem ne kadar sene sonra 300 sene sonra diyorsunuz ki hiçbir yani kireç bağlamamış gibi Gel kendini bana gürül gürül anlat. Bu anlattığın şeyler aynı zamanda bu çağın mevcut konjöktörün benim karşıma çıkardığı problemlere de cevap olsun. Yok efendi öyle şey olmaz yani. Sen felci etmişsin onu. Her tarafı kireç bağlamış. O yeniden gözden geçirme, saykınlanması lazım. Parlatılması lazım. Çağa göre, konjöktüre göre yeniden onun bir kere daha gözden geçirilmesi lazım. Yorumlanması lazım. Sonra ortaya konması lazım. Bu reform filan değil yani, mevcut hakikatların çağın idrakine göre Akif diyor, Kur'an'ı söyletmeliyiz. Her çağa göre sözü vardır, onu söyleyeceği şeyler vardır. Bunlar muhkemat değil, sabit hakikatler değil. Fakat her çağa göre kurcaladığın zaman bir kısım cevaplar bulacaksın. E siz onu hiç kurcalamıyorsunuz. Dolayısıyla suyu çekilmeyen bir kuyu gibi gelen kumlar suya rağmen suyun menfezlerini kapatıyor. Kuyunun suyunu çekeceksiniz ki su versin. Çekmesiniz, çekmesiniz. Yeraltı sularda kendine göre başka bir menfez bulur. Başka yere gider. Arz biliyor muyum? Ama benim verdiğim bu misaller, hayır bunlar doğru değil. Makisun Ali ile Makis arasında uyumsuzluk var derseniz, yeniden dediğim şeylerde sorgulamayı açıyoruz. Evet. Şimdi bir de o dinamizmle bunu anlamamız lazım yani. İslâm dini böyle dinamik bir dindir. Bir e ne yapalım? Büyük ölçüde 5 asırdan beri, kısmen, büyük ölçüde 3 asırdan beri, son 2 asırdan beri de tamamen tatil edilmiş. Hiçbir şeye elini uzatmasına fırsat verilmemiş. Ve dolayısıyla da bu kendi kendine bir humudet yaşamaya, bir donukluk, bir sönme, bir külleşme yaşamaya mahkum edilmiş. Şimdi, çok derin kurcalamak lazım ki o külün içindeki kıvılcımları koru korları yeniden harekete geçirelim orada yeni bir ateş bir kıvılcım bir kor meydana getirebiliyorlar Hocam İslam'ı teoriler manzumesi bir kısım din görünümündeki sistemlerle kıyas etmek doğru mudur? Kıyas yapmanın bir yani mahsurlu yanı var bir de mecbur Öyle bir kıyasa başvurduğumuz yanlar var. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Bir kıyas yanı şöyle olur dinin, bence mahsul olan yanı. Mesela biraz evvel dedim, eski ahitte harp ve sulh meseleleri çok ürpertici bir mahiyeti var onların. Çok tekrar ettiğim gibi başınızı atmıyorsa, yani muharip bir dümreyle bir milletle savaşırken, kadın erkek tefrik etmeden hepsini öldürün. Hayvanlarını da öldürün. Onları hatırlatırlarsa şayet moralinizi bozar sizin. Koyunlarını, keçilerini hepsini öldürün. Çocukları öldürün. Hamile kadınları da öldürün. Çünkü onlardan doğacak birisi la yelidu illa faciren keffara. Hz. Nuh Aleyhisselam bunu diyor farklı bir münazayla. Fakat açık eski ahitte çok yerde bir arkadaşımızın bu mevzu o mukayese doktora tezi oldu. Şimdi bakın siz böyle yapıyorsunuz ama arkadaş Bizde sizin bu dediğiniz şeyler yok işte. Bu manada mukayeseyi ve mahsuru görüyorum. Belki bir kısım kafasızlara anlatmak için söylenebilir ama mahsurlu görüyorum ben bunu. İslam çok az yeri müstesna. Onlarda da biz neticeyi göremediğimizden dolayı o hüsün bizzat olduğunu hemen baştan idrak edemiyoruz. Eskilerin dedikleri ifadeyle ifade edecek olursak vihleyi uyladı anlayamıyoruz hemen ilk bakışta anlayamıyoruz. Biraz imanı nazara alabeste. Yoksa İslam öyle bir sistem ki tabiatı iyi okunabilse, tekvin emirler gibi okunabilse, insan mahiyeti iyi okunabilse siz hemen o zaman hükmünüzü vereceksiniz yani. Nasıl o sahabe efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem ayetler sırasıyla embriyolojiyle alakalı dinlerken fetevarek Allahu ahsenul khaliqin diyor. Açıktan açar. Ama siyah söyletiyor. Adam diyor ben bunu dedim Kur'an öyle geldi acaba bana da vahiy mi geldi? Hayır o Kur'an'daki insiya insicam mesela, sen ahenk, musiki yani onu söyletiyor öyle. Bundan ancak bu netice çıkar. Az sözden anlayan insanlar bir şiire bile baktıkları zaman ya bu şiir kafiyesi bunun bir yönüyle neticesi olması lazım. Şu kafiye yerine şu dahi otururdu deremen yani. Hatta biri şiir yazar öbür onun kafiyesini söyler belahat okurken bazı şeylerde görülmüştü. Hani sarika sayılan bazı şeyler sarika değil esasen. Aynı şeyleri aynı insanlar düşününce aynı şeyler tevarüz ediyor. Bunun gibi şimdi evet bir yani oyun bana göre mahsurlu öyle bir mukayese mahsurludur. Ama bir diğer yönüyle de böyle bir mukayese de arz ettiğim gibi bir bazı kimseler ki öyle bir misallerime mecburiyetinde kalırlar. Bakın bu mesele böyleydi. Yani burada Kur'an'la onu karşılaştırma filan değil. Aslında değil. Bu böyleydi ama biraz da böyle insafla bakın yani bu meseleye bakın. Bir diğer yönüyle de aslında bu mevzuda kimse çok ciddi bir şey söylememiş. İnsani değerler nazar itibara alınmamış esasen. İşte söylemişse bu mevzuda Kur'an söylemiş temel mülazazasıyla bir mukayeseye girebilirsiniz. Yani bir yapabilirsiniz. Burada da dikkatli ve temkinli olmak lazım. Yani kalkıp falan hatta derler ki bir şey belki konuyla tam alakası yok. enbiya zam beşeri bir kısım durumlarımızda bizim için örnek olarak anlatılmamalı. Mesela diyelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben kızdım bir şeye, canım sıkıldı. Strese girdim. Belki etrafımdaki şeyleri yaktım, yıktım burada, döktüm. Ama bu halime bir mazeret arama bahanesiyle. E canım yani ben peygamber değilim ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eşlerine canı sıkılınca fazla bir şey istediklerinden dolayı. Cumbasına çekilip onlarla alakasını kesmemiş mi? Sen hiç o şartları bilmiyorsun. Eğitim adına onun ne kastettiğini de bilmiyorsun. Sen o bir bağışlayın bilmem ne gibi yani ayaklar üzerine bilmem ne yapan birisi gibi kendi öfkeni peygamberin terbiyeye matuf tavrıyla kıyas ediyorsan şayet günaha giriyorsun demektir. Şimdi bu manada İslam'a bakarken de öyle İslam işte bu varmış İslam'da filan orada da o varmış filan öyle mukayeseye girmemek lazım. İslam hiçbir şeyle kabili kıyas değildir yani. Benzemez onlar ona. Hadiseler zahirde birbirine benziyor gibi görülürler. Fakat onun maksadını almak lazım içinden. O hükme esas teşkil edecek menata çok iyi bakmak lazım. Hedeflediği şeye bakmak lazım. Kur'an'ın tarifi adına üstadın koyduğu tarif çerçevesinde meseleye bakarsanız, Kur'an'ın ve beyinatı pek çok şey birden ifade ediyor. Tek bir meseleye bağlamak doğru değil. Öyleyse tek bir mesele çerçevesinde, şu hususa uygun geliyor, şu hususa uygun gelmiyor gibi. Sadece o mülahaza ile mukayeselere girmek Kur'an-ı Kerim'e karşı saygısızlık olur. Ama bir vahid-i kıyası olarak efendim onu şimdilerde bir tabir var. Baz alarak bir yönüyle öbürünün ihtişamını gösterme olabilir yani. Hocam, İslam'ın tatbik edilemeyen veya edilemeyecek olan bazı meseleleri olabilir. Mi? Hayır. Ana göre olmaz. Ancak insanların ihtiyatları, alışa geldikleri şeyler, hiç de tabii değildir ama tabi hale getirmiş. Mesela diyelim ki adamın birisi uyuşturucuya alışmış, morfinman, eroinman birisi, birisi de sarhoş, birisi de nikotik olmuş, sigara içi içe. Rahmetlik benim dedim, çok sigara içiyordu. O güzel insan. Neden o çirkin şeyi o kadar tenezzül ediyorum? Yani hep arz ederim size. Fazla namaza dururdu. Sabah kadar yüz zekat mı kılardı, ne kadar bilemiyorum. Yanında dururdum ben de çocukken 4-5 yaşında kılardım, kılardım. Biteceği yok hiç, durmadan kılıyordu. Yorulur, düşermişim galiba. Sonra sabah hanın odasında bak onun yanında yatıyor bulurdum kendimi. Evet öyle. Fakat sigara biri ağzındayken daha yarısı gelmiyormuş. Tütün de seçer çıkarır, o diyet kağıda sarar onu yani o sarmanın da ayrı bir zevki vardır, sarmamışsan bilemezsin ama ayrı bir zevki vardır. Tükürük diyeceksin e böyle tadına bakacaksın o tütünün biraz tütün yiyeceksin orada. Ondan sonra da o biri biter bitmez hemen öbürünü ağzına koyacak. Öbür sigaranın erzurumlar o izmaritine de kıstik derler. O ile onu yakacaksın, onun tadı orada çıkar. Şimdi böyle bir adam. Bu güzel adam, namazlı adam, niyazlı adam, böyle Allah'a inanmış adam, çok ciddi bir şeriat mantığı vardı. Çok okumuş bir adam değil yani. Belki dinli babamdan öğrenmişti. Fakat ciddi bir şeriat mantığı vardı. Mesela o şehirlere çok inanmazdı. Bir tek şeyhe inanırdı, köyün imamı Mehmet Efendi dediğim o zelzelede Hazret Ali Kazım mazığı. Çünkü bu kadar böyle etrafta Kendilerini davetlere davet ettiren adamlar, hep pilav yiyen, hoşaf yiyen adamlar, bunlar Allah'a nasıl yaklaşırlar ki falan böyle, böyle umül azayla bakar. Bu kadar temperver insanlar, nasıl Allah'a yakın olabilirler? Nefislerini, bedenlerini bu kadar düşünen insanlar da olmaz ki o falan. Böyle bir mantığı vardı, merhum. Ama bu güzel insan, işte o sigarayla hastaneye düştü. Doktorlar birden sigarayı bırak demediler. Düşünün yani 50'li yıllardan elve, evvel. 50'den evvel. Zannediyorum 47'li 48'li yıllar. O günün doktorları ne kadar anlıyordu o işi? Sigara bırakırsan ölürsün dediler yani. demek Tesakkur etmiş o insan artık. Bütünüyle tabiatı sigaralaşmış bu insan. Şimdi bu sigara içmek haramsa ki menhellül azmül mevruhta Ebu davudun sünene şer yazan zat açık haram diyor. Osmanlı döneminde bir müellif Şam'da yaşamış. Onun da skarayla alakalı bir risalesi var. Açık haram diyor o da. Ama gel gör ki şarkın üleması Meşahit benim yetiştiğim dönemde de zaviyede de bile içiyorlardı. İranlılar, Şiiler camide bile içerler yani. Hz. Ali'nin türbesinde bile içerler yani. Ona kutsiyet atfettikleri abi. Öyle bir şey, bir ihtiyat. Şimdi eğer bunlar böyle bir şeye alışmışlarsa, ihtiyat haline getirmişlerse ya, bir içkiyi de buna kıyas edebilirsiniz, uyuşturucu kıyas edebilirsiniz, abur cubur yemeği buna kıyas edebilirsiniz yani. Yeme hastası insanlar vardır. Şimdi bunlar dinin bazı kurallarını yaşayamıyorlarsa şayet, suyu ifiyatlarından dolayı yaşayamıyorlar. Dolayısıyla din yaşanmaz demek değildir. Bunlar kendilerini dini yaşayamaz hale getirmişler demektir. Arz edebildim mi? Bu kadar uzatmamış şey olur yani. İslam indiği zaman, İnsanların bu tabiatlarını nazar nazara itibara alarak bazı şeyleri ahaste ahaste kesti. Riba, faiz dediğimiz şey, tefecilik. O zaman şahsi tefecilik yapılıyordu. Yani daha henüz tefeciliğin sistemi kurulmamıştı. Bankalar, bankalar yoktu, şahslar yapıyorlardı onu. Ama insanlar alışmışlardı, Bir kazanç yoluydu. Onun için dört fasılda yasakladı onu, açıktan açığa. İçki hastalık halinde içiliyordu, Bir birdenbire kesip atmadı. Nitekim bir örnektir. Aşağı, büyük şair geliyor, Efendimizin dediği her şeyi kabul ediyor. Fakat dışarı çıkıyor, Medine'de oluyor bu ihtimal. Çünkü içki Bedir Savaşı'yla Medine'ye geldikten sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra yasaklandı. Bedir'e iştirak edenlerin çoğu içki içiyorlar. İhtimal orada geldi yani. Yoksa şeyde, Mekke döneminde içki açık yasak değildi. Ona vurguda bulunulmuştu. Ne miret şey olduğu onlara duyurulmuştu ama fakat net yasak yoktu. Net yasak innelahumur <gülüyor> ve meyssur <gülüyor> ansap var azam. Hiçbir münafık şeytan feshteni bunu alde kulut fidon. ortaya kondu. Dışarı çıktı kabul etmişti Efendimizi. Bazı münafıklar etrafını sardı dediler. Biliyor musun senin ne yaptığını? Sen içki içmeyeceksin, içemeyeceksin. Bu defa içeride geldi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana bir sene müddet ver dedi ve öldü o insan, seneyi dolduramadı. Şimdi böyle olurdu yani, çok böyle olurdu. Hemen içkiden başlansaydı işe çok böyle olurdu çünkü çok alkolik vardı. O gün modern dünyanın uyuşturucuları yoktu belki ama az şeyden bir şeyler uyuşturucu şeyler, beyni öldüren şeyler yapıyorlardı ama hepsi içiyordu. Bildiğiniz gibi en muhteber hadis kitaplarında seydine Hazreti Hamzat. Malum. Yani. Evet. Bunun gibi evet ihtiyatlar üstat İktisat Risalesi'nde benzer bir espride bulunuyor yani. Hiç kimse açlığından ölmez diyor. Sonra diyor bazı kimseler ölüyorsa suyu ihtiyatlarından ölüyorlar alışkanlık. Bu kuralları bir araya getirerek ben kendime göre bir hüküm çıkarıyorum. Ama bu zaruriyetin doğurduğu, zaruriyata terettüp eden bir hüküm değil. Haciyata terettüp eden bir hüküm de değil. Belki tekmiliyat, belki tahsinata dair bir hüküm sayılabilir. Bir Müslümanın kendisi için zaruri olmadığı halde bazı alışkanlıklar edinerek çok geniş alanlı yaşaması, manevrası mümkünken yaşama alanını daraltması doğru değildir diyorum. Mesela bir çay içme bile Çay alışkanlığı. Çünkü her zaman elde edemeyebilirsin yani. Savaşan bir milletin bir ferdi olduğunu düşün. Cephede bulamayabilirsin bunu savaşırken. Bu seni felce ediyorsa orada kafanı bulamıyorsan çaysız, kahvesiz kafanı bulamıyorsan, sigarasız kafanı bulamıyorsan sen geniş yaşama alanını daraltıyorsun demektir. Bu senin manevra alanını daraltma demektir. Olmaması lazım. Gereğinden fazla uyku alışkanlığı olmaması lazım insana. Ben bir fıtrinin dışında kendimi uyumaya, mesela beş saat yetiyorsa, niye sekiz saat yatacaksın ki? Ona alışırsan şayet bir yerde, o senin başına dert olur. Bir eve bağlılık meselesi, hayatını daraltmayacaksın o kadar yani. Hakları ne kadar varsa, اِنَّ اِيَّارِكَ عَلَيْكَ حَقُّنْ ve innel nefs kelik hakkun ve innel la Allah'ın senin üzerinde hakkı var. Nefsinin de hakkı var. Eyalinin de hakkı var. E o zaman taksim et. Herkese ne kadar düşüyorsa haklarını ver. Fa ati kulli di hakkın hakka diyor. Nebi sözü sabih sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan bir müslüman hiçbir alışkanlığı olmamalı bana göre. Müslüman geniş alanda hareket etmeli. İhtiyatlarına yenik düşmemeli. İhtiyatlarıyla belli şeyler karşısında mağlûm olmamalı, evet. Çok asa kanaat etmeli, zor şartlar altında, yerde yatsınlar, dikenli tarlada koşsunlar bir yönüyle. Böyle falanla filanla karşı karşıya getirme, buruşturma gibi sevdamız yok. Fakat günümüzün insanları çok temperver, çok rahata düşkün, yastık olmayınca yatamıyor. Döşek olmayınca yatamıyor. Yorgan olmayınca yatamıyor. Bence bir Müslüman bir komando gibi toprakta da yatmalı. Başını kayaya koymasını bilmeli. Bir lokma ekmek gibi peynir onun için yeterli olmalı. Üç zeytinle ittifa etmesini bilmeli. Basit elbise giymeli. Bir elbisesi olmalı halkın içine çıkarken işte kamusal alanlarda o elbiselerini giymeli. Evde otururken de basit bir elbise giymeli. Böylece bu dünyada çok az şeylerle kifafı nefs etmeli, tatmalı, doymamalı. Aslında böyle yaşayan bir insan, bir yönüyle belki kendi adına rahatlamış olur. Kendini rahatlatmış olur. Yanılıyorlar öbür insanlar. İnsan alıştığı o şeylerin hepsini her zaman bulamayabilir. Evet bu. Şimdi bu açıdan, evet tatbik edilmeyeceği şey yok yani. Tatbik edilmeme meselesi, ...şahısların kendilerini tatbik edemez hale getirmelerine bağlıdır. Hocam, Efendimiz aleyhissalatü vesselam 23 senelik zaman dilimi içerisinde... ...mikro planda olmuş ve olacak her türlü probleme çare bulmuştur buyuruyorsunuz. Bu hususu izah eder misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, 23 senelik dönem içinde Allah'ın memuru... ...Cenab-ı Hak o memuriyetini sokaktan çağırıp bir insana tevdi etmemiş... Bizim gibi birisi değil yani. Çok önemli bir misyonle göndereceği bir insan, seçkin bir insan. Mustafa l-Ahyar'dan. Yani meseleyi daha ilerlere götürürsek, taayyünatı evvel esas onun adına bestelenmiştir. İlk defa yani Allah kün dediğinde, ilmi subhanesinde hakikaten Ahmet Aleyhisselatü Vesselam buna bizim anlayışımıza göre tebellül etmiştir diyebiliriz. Belirlenmiştir yani ve sonra harici vücut açısından onu Allah Celle bu Mahmud, Muhammed, Mustafa olarak bizim aramıza göndermiş ve onunla varlığı kainat bizim ufkumuzu gözlerimizi aydınlatmıştır onunla. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıradan bir insan değil yani yani mebde itibariyle böyle hani bunu herkesin aklı kabul etmeyebiliriz biraz İslam'ın ruhi hayatına açık, biraz tasavvuftan az buçuk İstifade etmiş insanlar, maneviyata açık, kalbinde de az bazı şeyleri duyabilen insanlar anlayabilirler. Ama bizim gibi avam insanlar anlamayabilirler bunu ne demek olduğunu. Fakat şurası bir gerçek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok problemli bir toplumun içinde. O toplumun problemlerini gidermek üzere vazifelendirildi, gönderildi. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi değişik iptilaları olan insanlar vardı çok kötü alışkanlıkları mesela herkes için olmasa bile çocuklarını diri diri toprağa gömen insanlar bile vardı. Kuyu atan insanlar vardı. Bu yaygın değildi. Ama yaygın değildi derken de yani birisi şu kadar uygulanıyordu bu der diye de insan endişe duyuyor yani. Çünkü badiyede bir hayli bunu uygulayan da vardı. Az değildi bu mesele. Çent defa Efendimiz sallallahu bu mevzuda duyduğu, işittiği şeyler karşısında gözleri dolmuş, hıçkıra hıçkıra alamıştı yani. Oluyordu, yaşanıyordu. Kadınların hukuku yoktu. Ve dıştan gelen kimseler Kabe'yi çıplak tavaf etme mecburiyetine tutuluyor. Yani rezaletin bini beş faraydı böyle bir dönemde. Çok problemli bir toplum yani. Çok problemli olan bir toplum. Efendim, Üstad onun için meydan okuyor diyor. Yüzlerce filozoflarını alsınlar, gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zaten o zamana nispeten yaptığını, yüzde birisini yaparlarsa gelsinler falan. Yok yapılamaz yani. Öyle bir şey. Şimdi nedir bu? Bu Allah bir kere kendisine tam muhatap birisini seçiyor. Dediği şeyleri anlayacak. Bana bin tane şey dese anlamam ki ben. Anlayacak birisi. Aynı zamanda onun anlaması için de aynı. Ona gönderdiği şeye bir kısım Manalar yüklemiş onlara O manaları da ona anlatacak yani, Onlara da açık olacak Ve Onları çok iyi anlayarak Kıyaslar yaparak, iştahatlar yaparak Aynı zamanda fetanetinin Başarılarını, muvaffakiyetlerini Ürünlerini de ortaya koyacak birisi yani Üstün bir dima Efendimiz'e dahi deseniz Büyük günah işlemiş olursunuz Dahi değil o yani Sadece bir kafa meselesi değil Aşkın bir dima İnsan üstü bir varlık yani Hazreti Ebu Bekir'in dediği gibi işte böyle yerde duruyor, ta meleği âlâdan emirler, mesajlar alıyor. Asırlar sonrasını görüyor. Bu açıdan böyle bir insanın kendi çağında, kendi aynı zamanda mükellef olduğu alanda problemleri yağdan kıl çeker. Bu tabir Chopin Havre aittir. Diyor ki üst üste problemlerin yığıldığı bir dönemde yağdan kıl çeker gibi problem çözen, Hazreti Muhammed'e beşer ne kadar muhtaç. O bedbin adam. Karamsarlığın şeyidir, timsalidir. Meheyket bir karamsarlık. Fakat Kadir Onu bir yerde ifade ederken diyoruz. Yağdan kıl çeker gibi problemleri çözüyor. Problem çözmesiyle alakalı misalleri siz hatırlayacaksınız. Fetaneti azam diyoruz. Onun değişik buğutları var. Derinlikleri var. E böyle bir zat elbette bu 23 senelik dönem içinde insanların hissiyatlarını o günkü şartları, konjektürü, aynı zamanda onların ilim seviyelerini, aynı milletlerin idraklarını, pek idrak seviyelerini nazarı itibarı alarak o problemleri çözmüş. Ama dahası var yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece o döneme ait problemleri değil, benzerleri itibariyle o dönemde çözdüğü problemlere çözüş şekillerine bakılacak olursa bana göre o bir yönüyle yani daraltırsak o dar alemde 23 senelik bir alemde kıyamete kadar gelecek insanların pek çok problemlerini çözmüş. Çözdüğü problemlerin icmalisinde az açtığınız zaman az tafsil ettiğiniz zaman kendi çağınızın problemlerinde çözüldüğünü göreceksiniz. Ben öyle bir şey görmüyorum diyenler çıkabilir. Sen ne kadar araştırdın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı seniyelerini problemleriyle alakalı kaç tane meseleyi çözdün ki Efendim bugün işte çözülmesi gerekli olan meseleler onların emsali değildir diyorsun. Farklı meseleler bunlar ayrı kurallarla, kaidelerle, disiplinlerle çözülmesi lazım falan diyorsun. Küstahlık olur, saygısızlık olur. Bana göre diyorum şundan dolayı yani. Bu mevzu gerçekten akademisyenlerin araştırması gerekli olan bir konudur. Araştırdıkları zaman görecekler ki Efendimiz o dönemde böyle. Tık diye bir şey yerli yerine korken aynı zamanda o günden bugüne bir sürü hadiseyi, bir sürü problemi de çözüyor. Müşkül küşadır o. Müşkülatları, müşkülat problemler demektir. Müşkülatları çözen insan demektir. O aynı zamanda sırlı bir anahtardır. İçine girip de açmadığı kilit yoktur Allah'ın izniyle, inayetiyle. Çünkü Allah onu o iş için yaratmış. Çünkü Allah o işleri yapmak üzere onu... Bükemel şekilde donamış çünkü Allah onu maksatla göndermiş. O gayeyi hilkatı alemdir. Levla <gülüyor> ke lama halak tul aflak hakikatinin mücessen misalidir. Başardım. Benimki aslında ağırmıştı. Alverim amma diyor size çok söylüyorum bunu. Sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi rahşan nedendir? Kaşındır kâbe kavseyni evednâ Yüzündür sureyi rahman nedendir? Cevahir kadrini cevher olan bilir. Bakırcı çırakları, demirci çırakları Ne anlarlar sarraf işinde? Sarrafına sor ki anlayasın Hz. Muhammed Mustafa bir başka yerinde de kendisi için Alvarimun sen ol memduhu mevlasın ki dergahında bir kulam lütfi diyor. Öyle Allah'ın bir seçtiği sevdiği medhettiği bir ki Muhammed lütfi senin dergahına ancak boynu tasmalı bir köle olur. Sen ol memduhu mevlasın ki dergahında bir kulam lütfi Elbette geçer Allah bu ümmetin günahında.